Perişan FM, Perişan FM. FM. Türkera Radyo'da Perişan, Perişan FM. Şiirin ülkek ve titrek çocuğu, şirin ülkek ve titrek çocuğu. Ömer Hanla damardan nameler Ömer Hanla damardan nameler Ömer Han'la damar damar damar dan dan nameler. Nameler nameler. Merhaba sevgili dostlar, dost kalanlar. Bir Ömer Han'la Damardan Nameler adlı şiir ve sohbet programımızda daha... ...yine sizlerle beraberiz. Eyvallah. Eyvallah abicim eyvallah. Ee, ve saatlerimiz şu anda çift saati gösteriyor. Saatlerimiz mi? Abici ne saatlerimiz ya? Sanki stüdyoda 50 tane saat varmış gibi. Ee, haklısın sevgili Tanju. Aslında bunu bilerek söyledim malum. Radyocu arkadaşlar bu kelimeyi çok kullanıyorlar. Buna dikkat çekmek istedim. Eyvallah. <gülüyor> Sevgili Tanju, biliyor musun? Hayat saat gibidir. Yelkoğan akrebi kovalar durur da her yakaladığında onu geçer ve zavallı akrep ömür boyu geçireceğini bildiği halde inatla ve azimle yarışı bırakmaz. İnsan da, insan da işte öyle değil mi sevgili Tanju? Abi bunlar nasıl cümleler vallahi ya? Dağıldım yemin ediyorum ya. <gülüyor> Hayatta saat arasında bu kadar mı böyle güzel bir ilişki kurulur. Yani benim için zaman durdu şu anda yani. Estağfurullah sevgili Tanju. Saat ve el kovan iki eski dost, de onların üvey kardeşi. <gülüyor> Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah abicim saat dedin ve saat üzerine elli tane şey anlatabildin. Henel abicim ya Vallahi hafızanım almıyor şu anda yani. Saat ve doğruluk. iki eski dost yalan da onların üvey kardeşi. <gülüyor> öyle ki... Heh, öyle ki bozuk bir saat bile günde iki sefer doğruyu gösterirmiş. Bunu biliyor musun Tanju? Hadi ya. Tabii. Allah Allah. Abi ilk defa duyuyorum. Nereden bileceğim ya? Abicim nasıl bilebiliyorsun bu kadar şeyi ya? Maşallah saat gibi kafa var yani sende. Tik tak tik tak tak tik, Eyvallah. Tak, tik tak, tak. Eyvallah. tak, tak, tak sevgili yani. Tanju. <gülüyor> Allah süper. Sevgili Tanju bu arada mesajlar gelmeye devam ediyor. Evet abicim. Sevgili dostlar. Dudullu'dan Ümraniye Dudullu'dan aşağı mı yukarı mı bilmiyorum ama. Fark etmez abicim. Dudullu'dan Sevilay göndermiş. Ömerhan abi demiş oruçluyken saçlarıma röfle yaptırdım. Orucum bozulur mu diye sormuş. Eyvallah. <gülüyor> Sevgili Sevilay, röfle yapmayla oruç bozulmaz ama ben bu soruya bozulurum. <gülüyor> Zira bu program iftar veya sahur programı değil. Bir bir şiir. Programı, şiir programı. Ama abiciğim kızıyorsun falan ama insanlar seni sevdiği için böyle her şeyi sormak istiyorlar abi. Bence cevaplaman lazım olmaz yani. Ee, tamam o zaman bir dahaki programa sorularınızı teker teker cevaplayacağım. Ee, bu arada teker teker dedim de Tanju aklıma. İlginçtir tekerleme geldi. Hiç şaşırmadım abiciğim. Tekerleme sever misin Tanju? Ee, çok severim abicim ya. Ee, ...bildiğim o kadar çok tekerleme var ki... ...çifter çifter söylerim yani. <gülüyor> Pekala o zaman... ...bakalım bunu söyleyebilecek misin sevgili Tanju. Evet geliyor... ...üç tas... ...has... ...hoş... ...hoşaf. <gülüyor> <gülüyor> ne var abicim bunu söylemekte yani? <gülüyor> çok kolay bu benim için. Bak şimdi dinle. Üç taş... ...hoş... E, çar, çar, ...çarşafı... ...yok olmadı bu yok. Aha. Üç toz... ...hoş... ...toşof. Evet. Yok abi ya bu da olmadı. Hayır, hayır, hayır. Bir dakika dur dur soracağım soracağım abicim. Üç haş hoş hoş haş haş haş haş haş haş haş haş haş çok haş haş haş haş haş haş haş haş haş haş haş haş haş haş haş haş haş tas, haş haş haş haş haş haş haş haş haş ...ve ne diyor bir atasözümüz sevgili Tanju? E, ne diyor abicim? Eşek hoşaftan ne anlar? Ne anlar? Ne anlar? Harika bir şey bu abicim ya. Bu sözü ilk defa duyuyorum biliyor musun? Ya nereden buluyorsun bunları abicim? Büyüksün abi ya. Eşek hoşaftan ne anlar? Sahi bu kadar şeyi nereden biliyorsun abicim ya? Süper bir şeysin. Eee okuyorum sevgili Tanju. Ne demiş bir diğer atasözümüz? O ne demiş abicim? Oku adam ol baban gibi... ''Eşek olma, olma ve eşeğe altın semer vursam da eşek yine eşektir, yine eşektir. Eyvallah.'' Eyvallah abicim de şey, <gülüyor> e, ya dikkat ettim de eşek üzerine ama da atasözü söylenmiş değil mi abicim? E, o zaman demek ki eşek hayvanlar arasında en filozof olan hayvana yani. <gülüyor> Valla yıllarca hayvanla alay etmişiz ya, ayıp yani. Hayvan eşek değil resmen düşünür ya. Eyvallah galiba haklısın sevgili Tanju. Evet. Eşeğe bakışımı bir anda değiştirdin eyvallah. Ne demek abicim lafı mı olur yani? Sevgili dostlar özellikle şiir sever dostlarımız bizden sürekli şiir okumamızı istiyorlar sevgili Tanju. Ve evet. Bugün programımızı bir şiirle bitirelim istiyorum ne dersin? Hiç fena olmaz bugün hiç şiir okumadık abicim. O zaman sözleri, sözleri bana ait olan serbest vezin ölçüsüyle kaleme aldığım ironik bir şiirimi paylaşacağım. E, fonu gir sevgili Tanju. E, giriyorum abiciğim bir saniye, bir dakika. E, girdim abiciğim. E, Tanju oğlum bu nasıl fon? E, fıkra anlatmayacağız, şiir okuyacağız <gülüyor> sevgili Tanju. <gülüyor> e, pardon abiciğim ya yanlış fonu girmişim. Ee, tamam abi şimdi fonu değiştiriyorum. Değiştirdim abicim girebilirsin. Sevgili dostlar... Şiirimizin adı... Ergen'e konu dinliyorum... Gözlerim kapalı... <gülüyor> <gülüyor> Ergen'e konu dinliyorum... Gözlerim kapalı... Önce hafiften bir araştırılsın... Sesleri çıkıyor bazı çevrelerden... Ucu bir yerlere dayanınca... Hayır sesleri yükseliyor o derin çevrelerden Ahhhhhhh Ergene konu dinliyorum Gözlerim kapalı Çete sesleri yükseliyor ta uzaklardan Cephanelikler çıkıyor yer altından Sonra Sonra susurluk bağlantıları çıkıyor ta derinlerden Ve ergene konu düşünüyorum Ama Gözlerim artık kapalı değil Açık, açık, açık. Eyvallah. Eyvallah abicim ya, harika bir şeydi bu ya, harika bir şeydi ya. Hem lirik hem ironik hem de sanatsal bir şey abicim süperdi ya. Eyvallah sevgili Tanju. Bugünlük programımızın sonuna geldik sevgili dostlar. Ayrılık vakti geldi çattı ama şunu unutmayın ki... Ama şunu unutmayın ki... Ayrılıklar küçük sevgileri öldürür ama büyük sevgileri güçlendirir. Tıpkı rüzgarın mumu söndürüp ateşi hızlandırdığı gibi. Ateşi hıslandırdığı gibi. Eyvallah. <gülüyor> Şiirin ülkek ve titrek çocuğu. Şiirin ülkek ve titrek çocuğu. Ömer Han'la damardan nameler. Ömer Hanla damardan nameler. Ömer Hanla da da da da, da, da damar, damar damardan dan dan nameler namet namet namelerlerler. Perişan FM. Perişan FM. F per Türkiye radyoları Perişan efendim. Perşembe sütunu kadar peki Mustafa Sırtaş, teknik peki. çocuklar. <gülüyor> tanımak, bilmek, öğrenmek ve dinlemek için tıklayın www.persefem.com www.persefem.com <gülüyor>